Efendim iyi günler, iyi günler. İyi günler efendim. Ooo Karagöz'üm, Külhan Bey'ine dönmüşsün. Geç bakalım dalganı. Ben gördüğümü söylüyorum efendim. Bir tesbihin eksik vallahi elinden. Ya Acıvat gidişine bel fıtığım zaten. Ha sen bu yüzden mi bir tarafın yere paralel yürüyorsun? Yok, dik yürümekten hayır görmedim. O yüzden pozisyon değiştiriyorum. Hemen doktora git Karagöz'üm hemen hemen. Yok önce markete sonra da kasaba gideceğim. Alışverişi falan bırak Karagöz'üm durum vahim. Sen yamulmuştun efendim. Ben aldım etli tarifi bak Etli tarif mi? Marketten alınan zeytinyağıyla fıtıklı bölge iyice olacak. Sonra kasaptan alınmış taze hayvan veya dalak fıtıklı bölgeye konacak. En az üç kere yün kuşak ile dolayıp yüzüstü yatılacak. Bunun baharatı eksik gözüm baharatı. Bana da bir şeyler eksik gibi geldi ama anlamadım. Yok böyle tatsız tutsuz bir şey. Ters teper vallahi. Aman aman Allah korusun. Ben bir kontrol edeyim. Yahu ne saçmalıyorsun. Allah Allah. Bu ne böyle? Kontrol edeceğim dedim. Allah şine gözüm. Tıpta nice yenilikler var. Sen onları denesin efendim. Bir de çizik atma diyorlar. Ağırlı bölge üç dört çizik iyi geliyormuş. Bu daha ucuz bir yöntem. Hay senin yöntemi ne de. Geç bu yöntemler efendim geç. Ben olmadı garanti hesabı 33 çizik attırayım. At Kara gözüm. At bakalım. Ne zamana kadar atacaksın böyle? Bir de çektiriyorlar tabii. Allah kimseye çektirmesin. Yok ben belimi çektireceğim. Anladım ben. Onu, anladım. Sen de beni anla da çile çekme efendim. Bardak da atardı rahmetli babaannem. Ben doktor diyor. Sen bardak diyorsun. Ya sana söylemesi kolay Hacı Ben olmam ameliyatmam elya. Yahu hemen ameliyata sokmazlar. Evet, hemen sokmazlar ameliyata. İlk ki bayıltıp sonra sokarlar. Yok, ondan önce önlük giydiriyorlar. Töbe töbe, töbe töbe. Yahu bir git. Bunun fizik tedavisi var, ilaç tedavisi var efendi. Var da var diyorsun. Tamam efendim, tamam. Sen bildiğin gibi yap. Hı. O zaman orta yolu bulalım Hacı kardeşim. Ciğeri yarım kilo yapalım. Çiziyi 13'e indirelim. İki bardak yeter. Üstüne de hareket yapıp aspirin içelim. <gülüyor> i̇ç kara gözüm iç. Beni rahat bırak da ne içersen iç. Sana da yaranamıyor ha. Haklısın Karagöz'üm haklısın. Efendim bugün de gelelim sohbetin sonuna. Gelmeyelim gelmeyelim. Gelelim gelelim. Yoksa bana gelecekler efendim. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola efendim. Ay oy belim affola affola. <gülüyor>